Eûzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve ve Men ve men Ve illallah ve ve Beynâ istaqal hadîs kitâbullâh ve hayral hedîhe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umûr mutetahha ve kulle mutetahetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fîn-nâr. Tefsir dersimizde En'am suresinin 65. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. De ki: O size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap göndermeye veya sizi fırka fırka yapıp kiminizin hıncını kiminize tattırmaya kadirdir. Bak iyice anlamaları için ayetleri nasıl açıklıyoruz. Bu ayette Allah Azze ve Celle ümmetlerin durumları hakkında çok önemli bir hususu bildiriyor. Allah Azze ve Celle üzerinizden yani semadan bir azap göndermeye veyahut ayaklarınızın altından, yeryüzünden işte depremlerle, buna benzer afetlerle, işte su baskınları, sel baskınları gibi afetlerle azap göndermeye veya sizi fırka fırka yap. yani Müslümanların fırka fırka olup da hınçlarını birbirlerinden çıkarması buna kadirdir. Cabir bin Abdillah radiyallahu anh'dan gelen rivayette bu ayette üstünüzden veya ayaklarınızın altından azap göndermeye kısmı inince yani Allah buna kadirdir kısmı inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım senin vechine sığınırım dedi. Yani yukarıdan inecek bir azap ve yerden e, meydana gelecek bir afet. Böyle bir azaptan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Sonra veya sizi fırka fırka yapıp kiminizin hıncını kiminize tattırmaya kadirdir kısmı indiğinde de bu daha kolaydır buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu Bukhari, Tirmizi, İbn-i ve İbn-i İbdam sahibi rivayet etmişlerdir. Yani herhangi bir ümmet, herhangi bir topluluk Herhangi bir batıl üzerinde toplanırsa, bir araya gelirse, bu batıldan dolayı Allah Azze ve Celle ya tepelerinden, üstlerinden bir azapla helak eder veya ayaklarının altından bir azapla. Yani bunların ismi belirtilmemiştir. Yani Bunların hangi azap olacağı Allah'ın ilminde saklı. Genel hatlarıyla bizim bildiğimiz yani semadan işte taş yağdırılması işte Fil suresinde açıklandığı gibi kuşlar tarafından işte taş yağdırılması veya semadan hastalık indirilmesi. Yılın öyle bir günü vardır ki o sene o günde veba hastalığı iner buyuruluyor mesela. Bunun gibi hastalığın indirilmesi veya depremler gibi, afetler gibi işte kasırgalar gibi fırtınalar Hortumlar gibi bir afet söz konusu olabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kolaydır dediği şey ise daha kolaydır. Yani diğer azaba nazaran bu daha kolaydır. Yani bu ümmet fırka fırka olacak. Kendisi de bildirmiştir bunu. Ümmetim 70 fırka ayrılacak diye bildirmiş. Biri dışında hepsi ateştedir diye de buyurmuş. Şimdi bu ümmet demek ki bir tanesi hak üzerinde diğer 70 fırkanın tamamı bu hak olan fırkaya düşmandır. Hatta öyle zamanlar, öyle şeylere şahit oluruz ki, bid'at sırfalarının hepsi bazen ehli sünnet olana, Allah Resulü'nün ashabının yolundan ayrılmayanlara düşmanlıkta ittifak ederler, birleşirler. Çünkü çıban başı odur. Onları hizaya gelmeye çağıran odur. Çayet insanlar kitap ve sünnet dışında, yani vahyin dışında bir esas üzerinde toplanmayı e, vaat ederler, buna çağrılırlarsa. Yani ek olarak mesela kıyas, rey, keşif, siyaset gibi her bir fırkada bunlardan bir şeyler vardır. Yani kitap ve sünnetin dışında, vahyin dışında dayanak edindikleri, kendisi adına dostluk ve düşmanlık tayin ettikleri unsurlar vardır bidat fırkalarında. ehl sünnet olan ise dostluğunu ve düşmanlığını belirleyecek tek unsur vahiydir. Yani Allah Azze ve Celle ne buyurduysa o, Resulü ne buyurduysa o. Bunun dışında esaslar edinenlere gelince mesela tasavvufçular keşif, rüya, ilham gibi şeyleri kendilerine has olarak iddia etmişlerdir. Bunun benzeri şeyalarda da var veya batıni fırkalarda da var. Bir başkası kelam ekollerini. Yani bunlar mesela sünneti devreden dışı, devre dışı bırakıyorlar bazen. Bazen kitap ve sünneti devre dışı bırakmıyorlar yani kitap ve sünneti inkar ettiklerini sezdirmiyorlar ilk günümüzdeki sünnet inkarcılar gibi biz işte kitabı inkar etmiyoruz biz hadisleri inkar etmiyoruz ama ne yapıyorlar kavram boşaltması yapıyorlar yani kitapta ve sünnette gelmiş esasların içi başka şeylerle dolduruluyor bu her fırkada olan bir şey esasında mesela zikir kavramını sufiler başka bir şeyle dolduruyor cihat kavramını diğer bir grup başka bir şeyle dolduruyor tevhid kelimesini, mesela tevhidin içeriğini, Hizbut Tahrir başka bir şeyle dolduruyor. Sufiler başka bir şeyle dolduruyor. Vahdedi vücutçular bambaşka bir şeyle dolduruyor. Hululcüler başka bir şeyle dolduruyor. Yani bunlar aslında Kur'an ve sünneti inkar etmiyorlar. Adam camide vaaz veriyor. Vaaz verirken yani ayet okuyor, hadis okuyor. Ama çağırdığı şey bambaşka. Yani Misal olarak diyor ki işte Kur'an diyor ölülere indirilmemiştir. Sadece ölülere okunmaz diyor. Yani şu son alan Sadece ölülere okunmaz dediği kısmına dikkat edin. Bu yer yapma. Yani ne demek bunun manası? Evet kitapta sünnette ölülere okunmaz diye bir şey yok. Ama adam bu ifadeyi alıyor şey için kullanıyor. Yani sadece ölülere okumayın. Yani ölülere de okuyun da sadece ölülere okumayın. Hayatta okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Hayatta okuyun ki öldükten sonra da kişiye okunsun. Bunun gibi e, alternatifi yanında vererek, yani sünneti inkar etmiyor, sünnette olan şeyi inkar etmiyor. Veya Mevlid kandili gibi, kandil geceleri gibi, regaib kandili gibi bazı olayları adam anlatırken evet diyor, bunların diyor sünnette alakası yok. Allah Resulü yapmamıştır, fabesi yapmamıştır. Sünnette yeri yok. Ama ne var canım? İşte biz toplanıyoruz o gün, Allah'a zikrediyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Yani bu da, sünnetin önüne barikatlar kurmanın başka bir şekli. Şimdi ümmetin her fırkasında buna benzer şeyler olunca mesela siyasetçiler siyaset bunu gerektiriyor diyor. Politikacılar kitabı ve sünnete uymuyor işte biz takıya yapıyoruz diyorlar falan diyorlar, filan diyorlar biz herkesi kucaklıyoruz diyorlar mesela demokrasi, bugün demokrasiye açık bir şekilde bir çağrı var bunlar sözde İslam'ı getirmek için yola çıktılar. Fakat, e, mesela biz o zamanlar çocuktuk, tam demek ki idrak edemiyormuşuz. Eski konuşmaları şimdi dinlediğim zaman, şu anki politikacıların, İslam adına konuşan politikacıların, eski konuşmalarını dinlediğim zaman, biz bayağı ahmakmışız dedim. Biz bu adamlara işte şeriatçı falan filan zannediyoruz. Yani zamanında işte birileri bu adamlara hüccetikamesi yapıyor. Diyor ki, bunun mı yok, İslam'sa İslam. Dostluğun da düşmanlığın da Allah için olması lazım. Adam diyor ki hayır diyor biz diyor, herkesi kocaklayacağız. Yani laiklik diyorsanız bunu adam gibi uygula. Biz herkesi kucaklayacağız Biz her dine bugün aynı şeyi söylediği zaman nasıl bunu konuşabiliyor diyoruz ya. Bunu seneler önce bu adamlar zaten söylüyorlarmış. Adamlar protokollerinde mesela parti kurarken e, parti tüzüklerinde bunlar var. Her dine eşit mesafede olmak. Her dine eşit mesafede olmak. Bunların bu rejimden, bu sistemden bütün hınçları, siz her dine eşit mesafede değilsiniz. İşte konunistlere, dinsizlere, işte dini bir hayat yaşamayan e, liberallere, seküler kimselere karşı daha yakınsınız. Ama dinini yaşamaya çalışan kimselere daha bir mesafelisiniz. Bizi işte e, haklarımızdan mahrum ediyorsunuz. Biz demokrasi getireceğiz falan filan gibi tüzüklere sahipler. Baktığınız zaman Buna reddiye verene particiler diyor ki siz de diyor derneksiniz diyor. Derneğin tüzüğü ne diyor? Derneğin tüzüğü de parti tüzüğüyle aynı diyor. Bu kaç sene önce? 20 sene önce olan bir konuşma. Bugün aynı şeyleri söylüyorlar. Biz diyoruz ki nasıl böyle söylüyorlar? Biz her dine eşit mesafede olacağız. Bunu iktidarı da söylüyorlar. İlk önce yani ilk bakışta zannediyoruz ki bunlar iktidara gelince değişti. Hayır. Adamlar yola çıktıklarında aynı şeyleri söylüyormuş da biz farkında değilmişiz. Biz hep Hüsnü Zan'la bakıyormuşuz mese meseleye. İşte her bir fırka, her bir grup mesela politikacılar siyaset belirliyor kendisine. Kitaba ve sünnete bu siyasi argümanları kullanarak muhalefet ediyor. Fıkıhçılar Fakihler, mesela birisi zahiri mezhebini taklid ediyor, birisi hanbeli mezhebini taklid ediyor, birisi şafi, birisi hanefi neyse, herkes kendi mezhebinin direktifleri doğrultusunda vahin, yalın vahin delillerine muhalefet ediyor. Buna rey diyor, buna kıyas diyor, buna istihsan diyor, buna istishab diyor, mesali-i mürsele diyor, çeşitli isimler altında Kur'an ve sünnet dışında, Hüküm kaynağı tayin ediyorlar kendine. Bazısı, yani bunlar temeldeki şeyler olduğundan, mesela fıkhi bir mezhepten bahsettiğimiz zaman bir politikacı belli bir mezhebe mensup olabilir. Veya bir tarikatçı bu mezheplerden birisine mensup olabilir. Bir politikacı hem tarikata hem mezhebe mensup olabilir. Yine bir politikacı ikisine de münkir olabilir. Bizim için bunlar işte birbiriyle katışık, birbiriyle ittifak halinde veya birbiriyle ayrılık içerisinde birisi bu e, bu kısmı ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım Kur'an ve sünnete muhalif olan kısımdır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Yani Allah Azze ve Celle hakta ayrılığın olmadığını, hakkın dışında ise sadece sapıklığın olduğunu bildiriyor. Bu sapıklıkların kimisi az sapıklık, kimisi çok sapıklık. Kimisi aşırı bir sapıklık, kimisi o kadar aşırı değil. Ama sapıklık. Şimdi dolayısıyla vahiyle ile hareket eden bir Müslüman, kendisine düstur olarak vahiy ölçü bir Müslüman, bu nazarla baktığı zaman buna da sapık diyecek, şuna da sapık diyecek. Yani azı çoğu fark etmez. Allah Azze ve Celle tek bir isim vermiştir hepsine. Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Hakkı ise kitabında bildirmiştir. Herhangi bir şeyde çekişirseniz onu sadece Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Başka hak yok. Sadece Allah'a ve Resulüne. Üçüncü bir seçenek yok. Yine e, Hakkın ölçüsünü sen Rabbinden vahyedilene uy. Başka dostlar edinip de onlara tabi olma diyerek Araf Suresi 3. ayetinde de sadece vahye uyulmasını emretmiştir. Bugün sadece vahye uyan Müslüman İçerisinde yaşadığı toplumda işte bu 72 fırkanın temsilcileriyle bir hercümerç içerisindedir. Fikri kargaşalar, şunlar, bunlar, bunların hepsinin dışladığı bir kimsedir. Yani e, bu dışlanmayı iyi anlamak lazım. Mesela bir sufi kaç kesim, kaç fırka dışlar? Eğer 36 tane fırka dışlasa bunu... 35 tane fırka bunu destekler. Çünkü uyum sağladığı yerler vardır. Yani 72 fırkayı biz 36-36 ayırırsak aşırılık fırkaları ve ifrat fırkaları, ifrat ve tefrit fırkaları. Sufiler eğer tefritte kaldığı noktalarda ifrat ehli tarafından dışlanırsa 36 fırka tarafından, bir de buna ehli sünnet ekle, 37 fırka tarafından dışlanırsa kalan 35 fırka bununla bu konuda ittifak edecektir. Onu sahiplenecektir. Bu yüzden mesela Şiilerin ee, mesela Türkiye'de davette bulunurken Sufilere arka çıkmaya çalıştığını görürüz. Haydarbaşı enselediler bile. Şii yaptılar. Bu enseleme sayesinde. ittifak ettikleri şeyler var çünkü. Eylübeyt inancında birisi biraz aşırı inanıyor. Birisi o kadar aşırı olmasa da e, sapık sonuçta. Yani hakkın dışında bir inanışla inanıyor. Sünnet inkarcıları. Normalde sünnet inkarcılarıyla Şiilerin anlaşması mümkün değil. Yani bu mümkün değil. Ama dikkat edin. Mesela şialıkta batini inanışlar var. Fakat şianın e, edinle şeriyesinde akıl var. Kitap, sünnet, akıl derler. Aklı da edinle arasında sayarlar şia. Aklı edinle şeriyeden sayan şia da Batini unsurlar var. Şimdi bu akılcılık yönüyle mütez e, Hadis inkarcılarıyla ittifak ediyorlar. Türkiye'deki davetlerinde Hadis inkarını bunlar destekliyorlar. Neden? Çünkü bunların ekmeğine yağ sürecek. İlk önce eli sünnetin dayandığı hadisler bir devredirse bırakılsın, bizim hocağımıza düşsünler. Yani demek istediğim şu: Her fırka e, 36 fırkadan 35 fırkadan destek görürken 36 fırkadan reddiye görebilir. Ama el-sünnet olan 72 fırkanın hepsinden de bir yüz çevirme dışlanmayla karşı karşıyadır. Bunu biz zaman zaman görüyoruz çünkü hiçbiriyle ittifak etmiyor. El-sünnet şu görüşte değil. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din garip başladı tekrar garip haline dönecektir. Buyruğunu iyi anlayan kimselerdir çünkü. Din garip başladı. Ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir davete başladı. Ee, şöyle düşünebilirdi. Mantık yürütüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında kim var? İşte Mekkeli müşrikler. Mekkeli neyi var? Bunlar içerisinde mesela kitab ehli olanlar var. Yahudiler var. Hristiyanlar var. Yani kavmi içerisinde. Arap Hristiyanları. Yahudi Necran kabilesi var. Buna benzer kimseler var. Bir de İbrahim Aleyhisselam'a kendisini nispet eden müşrikler var. E bunlar Allah'a inanan kimseler. Hepsi de Allah'a inanan kimseler. Dehriler de vardı azınlıkta. Ama onlar azınlıktı. Yani bunlar, dikkat edin, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, Dehriler. Bu müşriklerin içerisinde ahireti inkar eden var, iman eden var. Arap şiirlerinde bunları görebiliyoruz. İnkar eden de var ahireti, iman eden de var Arap müşrikler içerisinde. Bunlar fakat birbiriyle dostluk içerisinde geçinebiliyorlar. Anlaşabiliyorlardı, ittifak edebiliyorlardı. Müşriklerle münafıklar, şey, Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine akıl da veriyorlardı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine karşı. Yani ittifak edebiliyorlardı. Ama Müslümanlar hiçbiriyle hatta içlerinin münafıkları bile kabul etmiyorlar. Onları bile Dışlıyorlardı Medine döneminde. Mekke döneminde o yoktu belki ama Medine döneminde ciddi azımsanamayacak bir münafık sınıfı oluşmuştu. Şimdi bunların hepsi bir arada hareket ederek vahiden ayrılmayan Müslümanlarla uğraşıyorlardı. Eziyet veriyorlardı, sıkıntı veriyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu düşünebilirdi. İşte karşımda Yahudiler, Hristiyanlar var veya ateist bir grup var. Ben bunlara karşı bu müşriklerle ittifak edeyim. Niye? Çünkü bu müşrikler ne yapıyorlar ki? Allah'a iman ediyorlar. İşte yerleri gökleri kim yarattı, yağmur kim indiriyor, gözlerini görür kılan, kulaklan iştir kılan kim diye sorsan Allah derler. Bu konularda ittifak var. E bir kabirlere tapmaları var. Ölülerden yardım istemeler var, buna benzer şeyleri var. Bunları da ben kendi koltuğum altına alıp tebliğ eder, zamanla düzeltirim diyebilirdi. Bunu demedi. Veya bu müşriklere karşı ben Hristiyanlarla ittifak edeyim. Bunlar sonuçta işte İsa Aleyhisselam'ı kabul ediyorlar, bir şeriat üzerindeler, ibadet ediyorlar, inançları var vesaire vesaire. Dikkat edin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam garipliğin sınırını işte böyle çiziyor. Yani din nasıl garip başlamış? Bu fırkaların, batıla bulaşanların hepsini reddederek yani hiçbirisine işte ben zayıf kaldım, sizinle ittifak edeyim. Şu daha beter bir topluk ehveli şerle Eskal şer olana karşı ittifak edip onlara karşı yardım alayım düşüncesi yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Allah Resulü ve onunla ilk iman eden müminler bu menhecilere gittiler, garipliği yaşadılar, yeri geldi kovuldular. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siyaset yapmadı. Siyaset derken işte şu söylediğim maksatları söylüyorum. Yani içerisinde davetin maslahatı için bazı şeyleri gizleyip birilerine e, daveti ulaştırmak adına bazı hakikatlerden göz yumma, taiz verme. Allah Resulü bunu yapmadı, hak neyse o. Yeri geldi müşrik birisi hediye getirdiğinde ki düşünün insanlar Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dışlamış, Mekke'den çıkartılmış, Medine'ye hicret etmek zorunda kalmış, Mekke'den bir müşrik Allah Resulüne muhabbet besliyor, yani kalbi ısınıyor ee, öyle bir zamandayken fakat Müslüman olmaya güç getiremiyor Allah Resul Medine'ye geldiği zaman Hakim bin Hizam'dan bahsediyorum radıyallahu anh en güzel kumaşlardan bir kumaş alıyor Allah Resulü'ne hediye getiriyor henüz İslam'a girmemiş Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın söylediği şey şu ben bir müşriğin hediyesini kabul etmem şimdi dikkat edin bu sahabe Hakim bin Hizam Sünen'in Nesai'de ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde aynı zamanda şu hadisin ravisi. Muhtemelen aynı gerekçeyle Allah Resulü onun hediyesini kabul etmiyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bir müşrikin tevbesini yani onun müslümanlığını müşriklerin yanından ayrılıp da Müslümanların arasına katılmadıkça kabul etmez. Yani ey Hakim bin Hizam senin gönlün kalbin Allah Resulüne iman etmiş olabilir. O yüzden zaten kendi kavmine, kavminin inançlarına muhalefet edip Allah Resulü'ne hediye ediyorsun. Hediye getiriyorsun. Böyle bir şey. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle vuruyor. Bir müşriğin tevbesini müşriklerden ayrılıp da Müslümanların yanına katılmadıkça kabul etmez diyor. Yani sen bunu yapmadıkça sen bir müşriksin, ben senin diyeni kabul etmem diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte gariplik bu. Yani adama ihtiyaç var, sayıya ihtiyaç var. Hakimin Hizam zengin de birisi, maddi olarak desteğe de ihtiyaç var. Bunların hiçbirisine eyvallah etmerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam illaki hak olan itikad üzeri olmak, hak olan amel üzerine olmak. Yani amelsiz olmuyor. İtikadında sorun yok. Bak hakimin Hizam Allah Resulü'nü kabul etmişti zaten. Ama ameli müşriklerden ayrılmamış, onlardan teberri etmemiş. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, garipliği dolayısıyla 72 fırka arasında ümmetin fırkalara ayrılmasından sonra da 72 fırka arasında kendisinin sünnetine sarılanları gariplikle vasfılıyor ve onlara müjdeler olsun başkasına değil. Bu hadiste de bu daha kolay diyor. Şayet bu olmazsa yani ehli sünnet olan, garipliğe tutunmayan, garipliğe sarılmayan, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine, menhecine tutunmayan kimseler tuturan kimseler olmazsa Bunlar da olmasa ya üzerinizden ya ayaklarınızın altından bir azapla helak edilirsiniz. Tehdididir bu ayet. Bu manaya delalet eden, aynı şeyi destekleyen daha başka rivayetler de var. Hatta şimdi zikredeceğim hadisler mütevatir derecesindedir. Biz sadece örnek kabiliğinden bir iki sahabeden geleni alabildik tefsire. Yoksa pek çok tarikleri var. Bunlardan birisi Sabine bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ten. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Rabbimden üç şey istedim. Bana ikisini verdi, birini vermedi. Rabbimin, Rabbinden ümmetimi yere batırarak, yani yerin dibine geçirerek bu deprem gibi olabilir. Yani ayaklarının altından bir fitneyle yere batırarak ve kıtlıkla, açlıkla buna benzer afetlerle helak etmemesini istedim. Bunları bana verdi. Birbirlerine birbirlerinin hıncını tattırmamasını istedim. Ayette belirtildiği gibi. Bunu istedim ama bunu kabul etmedi. Burada bu kısa şekliyle Müslim rivayet etmiştir. Ahmet ve i̇bn Uzeyme ve İbn-i da rivayet etmişlerdir. Sevban radiyallahu daha uzun bir şekilde geliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Rabbim benim için yeryüzünü dürüp topladı. Doğusunu ve batısını gördüm. Şüphesiz benim ümmetimin hükümranlığı yani İslam devleti Dünyadan benim için dürülüp toplanan yere ulaşacak. O bana gösterilen bu yerlere tamamen ulaşacak. Bu devlet ulaşacak. Ayrıca bana kırmızı yani altın ve beyaz yani gümüş olan ikazine verdi. Ben Rabbimden ümmetim için onları genel bir kıtlıkla helak etmemesini. Yani açlık, kıtlık böyle bir şeyle helak etmemesini. Onlara kendilerinden başka bir düşman Musalla edip de köklerini kazımamasını istedim. Rabbim bana şöyle dedi. Yani kendilerinden başka düşman. Yani düşmanları, harpleri birbirleriyle olsun ama işte bir Yahudi, bir Hristiyan veya kitapsız kafirler bunları kökünü toptan kazıyamaz. Rabbim bana şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ben bir şey takdir ettiğim zaman artık o geri çevrilmez. Ben onları genel bir kıtlıkla helak etmeyeceğim. Onlar aleyhine dünyanın dört bucağından toplansalar bile köklerini kazısın diye başlarına kendilerinden başka bir düşmanı musallat etmem. Yani onları galip getirmem demektir bu. Fakat sonunda onlar birbirlerini helak eder ve birbirlerini esir ederler. Yani bu ümmet, ümmet Muhammed birbirlerini helak eder ve birbirlerini esir ederler. ''Ben ümmetim için ancak saptırıcı, yoldan çıkartıp bidatleri emreden liderlerden korkarım. Ümmetimden bazı kabileler müşriklere katılmadıkça ve yine ümmetimden bazı kabileler putlara takmadıkça kıyamet kopmaz. Benim ümmetimin arasına kılıç girdi mi, iç kavgalar çıkınca artık kıyamet gününe kadar bir daha çıkmaz.'' ''O kılıç kalkmaz.'' ''Şüphesiz ümmetim içerisinden 30 tane yalancı çıkacak.'' Onların her biri kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur. Benim ümmetimden bir grup da Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzere savaşacak ve üstün gelecekler. Onları yardımsız bırakanlar kendilerine zarar veremeyecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cennetliklerin cenneti, cennette kopardığı her meyvenin yerine Allah'ın yeni bir meyve bitirdiğini söyledi ve şöyle devam etti. Kişinin çocukları için harcadığı dinardan üstünü yoktur. Sonra Allah yolunda kullandığı bineği için harcadığı, sonra Allah yolunda arkadaşlar için harcadığı dinar daha üstündür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meselenin önemini hatırlattı. Kıyamet günü cahiliye elinin putlarını sırtlarında taşıyarak geleceklerini ve Rablerinin kendilerine neye ibadet ediyordunuz diye soracağını, müşriklerin de ''Ey Rabbimiz'' ''Bize peygamber göndermedin ve bize bir emir gelmedi.'' Cevabını vereceklerini söyledi. Allah Teala, ''Size bir şey emretsem itaat eder misiniz?'' diye soracak. Onlar evet deyince Allah Teala onlardan bu konuda söz alacak. Ve onlara gidip cehenneme girmelerini emredecek. Onlar gidip cehenneme varınca, onun sıcaklığını ve alevlerini gördüklerinde korkarak Rablerine geri dönecekler. Ve ''Ey Rabbimiz, ondan korktuk.'' diyecekler. Allah Teala, itaat edeceğinize dair bana söz vermediniz mi?'' Cehenneme gidin ve girin buyuracak. Onlar yine gidip cehennemi gördüklerine korkarak geri dönecekler. Bunun üzerine Allah Teala orada devamlı kalmak üzere giriniz buyuracak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer ilk girişlerinde cehenneme girselerdi, cehennem kendileri için serin ve selamet olurdu. Yani kendilerine davet ulaşmamış, peygamber daveti gelmemiş kimselerin kıyamet gündeki hesabı bu şekilde. Bu hadisi hakim ve bezar sahibi isnabla rivayet etmişlerdir baş tarafında belirtildiği gibi Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu garantiyi vermiştir. Yani bu ümmet düşmanları tarafından İslam dışı olan gayrimüslimler tarafından toptan kökleri kazınamayacak. Belki yenilgileri olacak, belki galibiyetleri olacak ama kökleri toptan kazınamayacak. Bu ümmet tamamen yok edilemeyecek. Yine afetlerle helak edilmeyecek. Fakat bu ümmet birbirlerine düşecek Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği gibi bu birbirine düşmenin sebebi bidat önderlerinin çıkıp da insanların bu önderlere tabi olmaları sahte peygamberlerin çıkıp bunlara tabi olmaları tekrar şirke dönmeleri hatta tekrar puta tapmaya dönmeleri ve ümmet adına İslam adına bugün sufiler putperesttir rabıta yaparlar açık bir şekilde Şiiler putperesttir bu ümmet yani İslam ismine sahip fırkalar bunlar ve bunlar ne müncer oluyor sonuç olarak? Mesela Sufiler güç sahibi olursa bu kulat Sufiler güç sahibi olursa kendilerinden olmayanları tekfir ederek onların canlarını, mallarını, namuslarını helal gören bir topluluktur. Hariciler, hakeza böyle. Şiiler, hakeza böyle. Ve her fırka dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları Allah Azze ve Celle'nin bildirmesiyle bildiğinden ümmetine Ayrıntılı olarak pek çok şey açıkladığımdan çok önemli bir uyarda bulunuyor. Benden sonra birbirlerinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Yani nankörlere dönmeyin. Başka bir yerde bahsediyor ki şey olacak diyor. şey nedir Allah'ın Resulü? Öldürmelerdir. Allah Resulü diyor biz bir savaşa gittiğimiz zaman diyor, 70 bin tane müşrik öldürüyoruz diyor. Ben diyor, müşrikleri öldürmenizden bahsetmiyorum diyor. Yani kafirleri, İslam dışı, gayrimüslimleri öldürmenizden bahsetmiyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ben sizin birbirinizi öldürmenizden bahsediyorum diyor. Yani bu ümmet birbirini neden öldürür? Mesela bugün daha öncesinde Afganistan'da vardı, Irak'ta vardı, bugün Suriye'de var. La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyen insanlar, yani dünyanın bakımından bunların hepsi Müslümandır. Bunlar birbirine silah çekmiş durumda. Neden? Bazısında şirk var. Var şirk yani. Şiilerde şirk var. E, sufilerde var. Diğer bazı gruplarda daha başka şeyler var. Sapıklıklar var. Ama bunların hepsindeki olumsuzluğun temeli şu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenden kılıç kalkmıştır. Kalkmalıdır. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Sen, ümmetim arasına kılıç bir sefer girdi mi bir daha kıyamet gününe kadar kalkmaz. Bu gerçekleşmiştir. Yani ümmet arasında, fırkalar arasında işte birbirinin canını helal sayma bir kere başlamış. Daha ilk asırlarda başlamış. İslam'ın ilk asırlarında. Ve kıyamet gününe kadar devam edecek bir olgu. Bu hadis bize şu, şuuru vermeli. Bizim öncelikli meselemiz, vahdet çağrısı yapanlar gibi olmamalı. Vahdet çağrısını yapanlar en gafil topluluktur. Yani hepimiz Müslümanız. Yani Şia ile kol kola gelelim, Nusayri ile kol kola gelelim, Sufi ile kol kola gelelim. Vahdedi, ümmetin vahdetini sağlayalım. İşte ihvan-ı Müslümin daveti bu. Ortak düşmanımıza karşı savaşalım. Nedir o ortak düşmanımız? İşte emperyalist güçler Amerika falandır, filandır, demokrasidir ve diğer küfür güçleri. Bu hadis bize şu şuuru veriyor. Demokrasi senin kökünü kazıyamayacak Allah'ın izniyle. Emperyalist güçler senin kökünü kazıyamayacak. Ama bu ümmeti bozan, bu ümmeti zayıf düşüren, düşmanları karşısında da zayıf düşüren asıl unsur işte İslam'ın içine girmiş böyle şeylerdir. Kimisinin put atmaz, kimisinin bidatlere sapmaz, kimisinin sahte peygamberlere tabi olması. Adam Müslümanım diyor. İskender Allah Resulü Allah'ın Resulü'dür diyor. Yani şahit olduğumuz, yani Türkiye'de şahit olduğumuz vakalar bunlar. Adam Edip Yüksel Müslümanım diyor bu adam. Reşat Halifeye peygamber diyor. Vesaire vesaire. Yani bunun gibi bir sürü tutarsızlıklar. Adam Müslümanım diyor. Hanefiyim diyor, adam Müslümanım diyor, zahiriyim diyor, adam Müslümanım diyor, işte Sufiyim diyor, Rıfayım diyor, falan diyor, filan diyor. Yani bunları İslam'a hep monte etmişlerdir, İslam dışı unsurları ve hepsi Müslümanım diyor. Hepsi La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Yani sen Şialarla, Nusaililerle savaş yaptığın zaman, adam senin kanını helal sayarken, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'ın gereği olarak senin kanını helal sayıyor. Sen de onun kanını La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'ın gereği olarak helal sayıyorsun. Ama ikiniz de hata ediyorsunuz. Çünkü Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki birbirinizin boynlarını vurmayın. Burada vuran da vurulan da hatalıdır. Bu fitnedir. Bundan uzak durmak gerekir. Yani şu hadise bakarsanız bazı haklı olacak. Yani ölümü hak edecek. Çünkü putlara tapmaya dönmüş. Demek ki bizim çalışma alanımız sahih dine dönmektir. Bizim cihadımız hak üzere, kıyamet gününe kadar savaşacak, çarpışacak olan fırka, kitap ve sünneti ihya edecek fırkadır. Çünkü cihad dediğimiz zaman Allah'ın kelimesini yüceltmektir cihat. Bunun için yapılan mücadelelerdir. Allah'ın kelimesi de işte vahiydir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Bunun dışında bir esas kabul etmemektir. Hakkın dışında olan her şeyi sapık görmektir. Ama ehli Sünnet dışında hiçbir fırka hakkın dışındaki her şeyi sapık görmüyor. O da hak, bu da hak diyor bilakis. Yani onlar, o da Müslüman, bu da Müslüman. Yani... O da Allah diyor, bu da Allah diyor. El sünnet dışındaki bütün fırkalar böyle relax bakıyorlar olaya ve biz, hayır öyle değil. Hak bir tanedir, o Allah'ın indirdiğidir. Bunun dışında kim varsa, ben de eğer Allah'ın indirdiğinde muhalifsen ben de sapığım. Sen eğer buna muhalifsen sen de sapıksın dediğin zaman, o bunlar bölücü, bunlar fitneci, bunlar ümmeti bölen kimseler falan filan diyerek bu hakikatten insanları uzaklaştırıyorlar ve duygusal malzemelere sarılıyorlar. Vahye değil. Evet, i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Allah idarecileriniz ve ayak takımınız vasıtasıyla azap göndermeye, yani i̇bn Abbas radıyallahu anh'a üzerinizden bir azap göndermeye kavlini idarecilerinizle size azap etmeye demektir diye tefsir ediyor. Ayaklarınızın altından e, azap etmesi de ayak takımının, düşük kimselerin, eee ümmeti fitneye düşürmesi, böyle azap etmesi diye tefsir ediyor. Devam ediyor İbn Abbas radıyallahu anh. Çeşitli fırka ve hiziplere ayırarak bazınızı diğerine, bazınızı diğerine musallat edip sizi birbirinize öldürtme azabı gibi, azabı gibi azapları size vermeye kadirdir. Ayeti İbn Abbas böyle tefsir etmiştir. Buna sen bir senetle Taberi ve İbn Bihatim rivayet ediyorlar. Ubey bin Kab radıyallahu anh de şöyle diyor. Bu ayette zikredilen tehditler dört tanedir. İki tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 25 sene sonra gerçekleşmiştir. Müminler fırka fırka olmuşlar ve birbirlerine acılarını tattırmışlardır. Kalan iki tanesi de mutlaka gerçekleşecektir. Bunlar yere geçirme ve taş yağdırılma azabıdır. Evet, Ubey bin Kabr sözünü Ahmet bin Anbel, Taberi, İbni Biatim, Ziyarül Makdisi ve Hilyetül Evliya'da Ebu Naim, Hasen bir isnatla rivayet ediyorlar. Enam suresi 66. ayet kavminde onu yalanladı. Halbuki o haktır. De ki ben sizin üzerinize vekil değilim. Es-Süddi Raymullah diyor ki, Kureyş Kur'an hak olmasına rağmen onu yalanladı. Vekil sözünden kasıt ben sizi koruyacak değilim demektir. Kur'an'ın Kureyşlilere vaat ettiği azap Bedir günü gerçekleşmiştir. Yani burada şu e, usul esasında görüyoruz. İtibar lafızların umumi oluşunadır. Sebebin hususi oluşuna değil. Yani ayetin e, nazil olma sebebi müşrikleri tehdittir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bak üzerine alınıyor. Üzerinizden bir azap göndermeye kadir dediği zaman Allah'ım senin veçine sığınırım diyor. Ayaklarınızın altından azap göndermeye kadirdir dediği zaman yarab senin veçine sığınırım ve e, sizi fırka fırka ayırıp hıncınızı birbirinize tattırmaya kadirdir. Bu kısma gelince bu daha kolaydır diyor. Bu ümmet adına bunu e, kabulleniyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, ayetin sebebi Nüzul sebebi müşrikleri tehdittir ve bu tehdit gerçekleşmiştir Bedir Savaşı'nda. Müslümanlar müşriklere kalip gelerek bu tehdit yerini bulmuştur. Ve lafız umumi olduğunda, yani sadece müşriklere hitap değil burada, lafız umumi olduğundan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet adına da genel anlamıştır bu ayeti. Ve tefsirinde işte bahsettiğimiz rivayetler gelmiştir i̇bn Abbas Radyalama'nın tefsiri de hakeza öyle. Ee, 67. ayet. Her bir haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. Yakında siz de bileceksiniz. İbn-i Abbas Radyalama'dan bu ayette geçen müstekar kelimesinin anlamı hakikat gerçekleşeceği zaman demektir. Mücahit dedi ki her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır onun gerçekleştiğini dünyada ya görürsünüz ya da ahirette size gösterilir. Yani dünyada işte siz hayattayken görürseniz görürsünüz veya siz öldükten sonra, sizden sonrakiler görür. E, bu hasrediyor diyor. 68 Ayetlerimiz hakkında konuşmaya dalanları, söze dalanları gördüğün zaman yani kelama dalanları eee Gördüğün zaman onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Yani vahyin delilleri, kitap ve sünnet nasları dışında yorumlar yapan, bunlara muhalif, kitap ve sünnete aykırı, bunları saf dışı bırakıcı, Sözlere girişen, kelamlara girişen kimseleri gördüğünüz zaman onlar başka bir söze geçinceye kadar yani bu görüşlerinden tevbe edinceye kadar onlarla oturma, onlardan yüz çevir. Yani teberrüyet onlardan. Ta ki bu kelamcılıklarından tevbesinler. Yani müteşabihlere tutunanlara karşı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emrettiği gibi bunlar gördüğünüz zaman onlarla oturmayın, onlardan sakının onlarla beraber oturmayın buyuruyor. Yani bunları anlatın, izah edin, doğru söyle değildir, değil bakın. Selef de hiçbir zaman kendi akidelerini, mesela Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları gibi konuları, işte bu ayetleri böyle inanılmalıdır diye savunma, müdafaa etme ihtiyacı hissetmemişlerdir. şu ül İman'ın geçen hafta, bu haftaki bölümünde bundan bahsetmiştik Beyhakî'nin sözünü aktarken. Selef'in metodu, yani bizim inandığımız esaslar e, haktır. Bizim bunda bir şüphemiz yok. Allah ne buyurduysa, Resulü ne buyurduysa, sahabe bunu nasıl anladıysa böyle anlamaktır. Adam şimdi kelamcı, zamanımızda kelam yaygın biliyorsunuz. Ya sen işte Allah arşa istiva etmiştir dersen bu Allah'ın taşındığı manasına gelir. Arş onu taşıyor mu? O zaman falan filan gibi e, kelamlara giriyor. Yani tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisini haber veriyor ya, işte şeytan birinize vesvese vermek için gelir. İşte dağları kim yarattı? Dersin ki Allah. Gökleri kim yarattı? Allah. Peki Allah'ı kim yarattı der. Kim bununla karşılaşırsa sol tarafına tükürüp şeytandan Allah'a sığınsın diyor. Yani başkası yok. Yani bu kelam mücadelelerine girme yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisinde. Selefin yolunda. İşte burada da böyle. Ayetlerimiz hakkında. Konuşmaya dalanları gördüğün zaman elbette ki burada konuşmaya dalanlarla kast edilen delilsiz konuşmaya girenlerdir. İndi yorumlar yapan. Mesela Allah'ın eli, ya biz Allah'ın eli dersek şimdi Allah'a mahukuna benzetmiş oluruz diyor. Yani böyle masum bir gerekçe gösteriyor. Ondan sonra biz buna nimeti diyelim veya kudret eli diyelim diye yaptığı bu tevili masum göstermeye çalışıyor. Böyle bir şey gerekseydi bu Allah tarafından bildirilirdi. Hadi bildirilmedi, Resul ne bıraktı? Resulü açıklamadı. Resulü gerek duymadı belki sahabeler anlar diye. Sahabe de böylece anladı, bize böyle bir açıklama gelmedi. Yani senin anladığın gibi bir şey gelmedi. Eğer Allah malukuna el sıfatında, istiva sıfatında, gülme sıfatında, nüzul sıfatında veya başka buna bir benzer sıfatlarında tenzih edilmesi gerekseydi, bu tenziği herkesten önce bu ümmetin selefi yapardı. Allah Resulü yapardı, Allah Azze ve Celle yapardı. Yani din kamildir dendiğinde, Allah Azze ve Celle bu ayetini indirdiğinde bu tevhilerin hiçbirisi yoktu. Öyleyse bırak din böylece kalsın. Kelamcılar, eşariler, matürkiler bu kapıları zorluyorlar. Onların niyetleri gayet samimi. Yani eşariler, maturdiler bu şeyi yaparken, bu girişimleri yaparken çok samimi, çok halisane Allah Azze ve Celle'yi tenzih etme maksadıyla bunu yaptılar. Bu ümmetin imamları olan kimseler bunlar. Eşariler, maturdiler. Yani bu tevhilleri yapan kimseler. Neye binaen bunlar yaptılar? Dediler ki, sahabenin zamanda olmayan yeni şeyler çıktı. Ne çıktı? İşte felsefecilerin kitapları tecrübe edildi. Ümmet arasında felsefecilik yayıldı. Yani... Esen el sıfatını Allah'a nispet ettiğinde, yüz sıfatını Allah'a nispet ettiğinde e, gerçekten de bir fırka çıkmıştı mücessime, mümessile fırkası. Allah Azze ve Celle mahluk'a benzetiyor, müşebbeye ediyorlar, diyorlar. Mahluk'una benzetiyor. Aynı bizim elimiz gibi Allah'ın eli vardır diyor haşa. Böyle bir fırka vardı. Küfre sepan böyle fırkalar çıkmıştı. Buna mukabil olarak da muattıla denilen başka bir fırka var ki. Cehmiye, diğer adı. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının içeriğini ya mana olarak ya lafız olarak tahrif ediyorlardı. Bunlar ise eşari ve maturidi fırkaları ise bunlar gibi yapmadı. Yani ne Allah'a mağlukuna benzetti, bundan kaçınmak istediler, alabildiğine tenze etmek istediler. Ne muatılalar gibi yaptılar, yani Allah'ın ismi ve sıfatlarını inkar ettiler, inkar etmediler bunlar. İnkar etmek istemedikleri için dediler ki... E, Tevil yapmamız gerekiyor. Ama bu samimiyetleri yetmedi. Neden yetmedi? Çünkü amellerin ve itikatların Allah kanında kabul için mutlaka iki şart var olması gerekir. Birisi ihlas. Burada ihlası görüyoruz. Bunlar Allah'a samimiyetlerinden dolayı bu tevilleri yaptılar. İkincisi doğruluk. Doğruluk olmazsa, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba olmazsa, menhece uyum olmazsa o amellerin hiçbir değeri yok. Harcileri örnek veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunların ameli yanında sizin amellerinizi beğenmezsiniz. Kendiniz beğenmezsiniz. Ama bunlar okunyaydan yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Amel sahibi olmalarına rağmen dinden çıkarlar. Neden? Çünkü doğru hareket etmiyorlar. Sünneti sahabenin menhecini menhece edinmiyorlardı. Amel İhlas bunlar da on numaraydı. Samiyetlerine diyecek bir şey yok. Öyle bir samiyet ki, o Abdullah bin Habbab radıyallahu anh'ın öldürülmesi, işte karısının kanının deşilmesi olayına falan bakarsanız, bu cürümleri işleyen insanlar, Abdullah bin Habbab sadece Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şu hadisini rivayet ettiği için öldürdüler. Fitne zamanında işte, yürüyen koşandan, oturan yürüyenden, yatan, ee, oturandan daha hayırlıdır. Allah Resulü böyle buyurdu diyor. O yüzden size katılamayacağım diyor. Bu yüzden adamı öldürüyorlar. Sahabe bu. Allah Resulü'nün ashabı yani. Biliyorlar bunlar bunun sahabe olduğunu. Karısı hamile karnını deşip onu da öldürüyorlar. Hamile çocuğunu da öldürüyorlar. Bu adamlar buraya gelmeden önce yolda buldukları bir elma veya herhangi bir meyve şüphelidir diye bundan sakınacak kadar vera sahibi kimseler ama. Elmadan, armuttan vera ediyorlar da şu kanı dökmekten sakınmıyorlar böyle bir aldanma içerisindeydiler neden doğru hareket etmiyorlardı ihlaslarına diyecek bir şey yok yani açlık içerisindeler yani elma gibi veya bir yiyecek bulmuşlar bunu şüpheli diye bundan sakınıyorlar ama kan dökmekten sakınmıyorlar. Yani şeytan demek ki böyle de aldatabiliyor. İşte itikat meselelerinde de inanacağımız esaslarda da, amel edeceğimiz esaslarda da mutlaka iki şartın bir araya gelmesi lazım yoksa o elektrik bizi çarpar. Yani nötr faz nasıl e, lambanın yanması için şartsa birisi ihlas birisi doğruluk. Yani nötr elinde olur faz olmazsa ışık yanmaz Elektrikten faydayı elde edemezsin. Veya sadece faz var, nötr yoksa ondan faydalanamazsın. O faz seni patlatır, yakar yani. Bunun gibi. Onlar doğru hareket etmediler. Burada Allah Azze ve Celle ayetlerimiz hakkında konuşmaya dalanlar gördüğünüzde onlardan yüz çevirin. Yani teberri edin. Ta ki başka bir konuşmaya geçinceye kadar. Yani bu kelamcılıklarından, Kur'an ve sünnet dışı heva heva kaynaklı görüşlerinden tevbe edinceye kadar. Sonra buyuruyor ki, şeytan sana unutturursa olabilir. İnsanlık hali. Daldın. Bidat ehliyle konuştun. Onlar bu konuşmaya girdi. Hatırladığın zaman artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma diyor Allah Azze ve Celle. Yani o bidat ehliyle oturma. Yani konuşmalar tatlı geldi. Ben işte kitap ve sünnetime uyacağım dedi. Seninle konuşmaya bir başladı. Meğersem adam pazarlama yapıyormuş. Biraz sonra fikirlerini, görüşlerini sana e, ayet söyledikten sonra, hadis söyledikten sonra dikte etmeye başladı alttan alttan. Ha Ne zaman uyandın, ne zaman ayıktın? Derhal terk et. Artık onlarla oturma diyor Allah Azze Celle. i̇bn Abbas R.A. diyor ki Allah müminlere cemaati emretti ve ihtilafa düşüp fırkalara ayrılmalarını yasaklayıp kendilerinden önce gelenlerin Allah'ın dini konusunda tartışıp birbirleriyle düşman olmalar sebebiyle helak olduklarını bildirmiştir. Bu tartışmalar helak etmiştir. Katade dedi ki: Allah ayetleri konusunda ileri geri konuşup onu yalanlayanlarla oturulmasını yasakladı ve unutarak odurduğu takdirde hatırladığı anda artık zalim toplulukla oturulmamasını emretti. İbn-i Sirin da diyor ki bu ayetin heva ehli yani bidat ehli hakkında nazlı olduğu söylenirdi. İbn-i Sirin Raymullah tabiinde yani bunu sahabeden aktarıyor. Böyle söylenirdi. Bu ayet heva ehli bidat ehli hakkındadır diye hani bidat olan görüşleri dile getirenler hakkındadır diye demek ki sahabe söylermiş. 69 Sakınanlar üzerine onların hesabından bir şey yoktur. Ancak sakınırlar diye hatırlatmak gerekir. Yani takva sahipleri e, ittika edenler Allah'ın azabından sakınanlara gelince e, bu batıla dalanlardan dolayı takva sahiplerine, yani bu batılardan bidatlerden sakınanların üzerine bir vebal yoktur. Ancak sakınırlar diye hatırlatmak gerekir. Ebu Malik ve Said bin Cübeyr dediler ki de İbn Abbas radyalanmanın tefsirde ve başka ilimlerde önde gelen talebelerinden buradaki Ebu Malik el-Eşari Estağfurullah Ebu Malik el-Gıfari e, Onlarla oturmadığın zaman Allah'ın ayetlerine dalanlardan sen sorumlu olmazsın. <gülüyor> Bu ifade önemli bir ifade. Diyorlar ki bunlar Ebu Malik el-Gıfari ve Said bin Cübeyr Rahime Onlarla oturmadığın zaman Allah'ın ayetlerine dalanlardan sen sorumlu olmasın. Yahu şurada Abdülaziz Bayındır var, şurada Mustafa İslamoğlu var, şurada falanca var, şurada filanca var. Bunlarla git konuşsan da işte reddiye versen. Reddiye ver ki yani bizatihi tartışarak. Reddiye ver ki bunlarla otur ki bunların belasını bu ümmetten sağmış ol vebalde üzerinden at. Demek ki bu düşünce yanlış. Diyor ki bu tabiin onlarla oturmadığın zaman, Allah Azze ve Celle yasakladı ya batıl konuşmalara dalanlarla oturma. İşte sen bunu yaptığın zaman onların veballerinden sakınanlara hiçbir şey yok. Vebal yok yani. İlla işte bunlara cevap vermen gerekirdi diye bir şey yok. Yani kendi başına kahramanlığa girişme. Lüzumsuz kahramanlığın alemi yok. Onlardan dolayı sen sorum olmazsın. Müşriklere böyle yapmalarından rahatsız olduğunuzun da bildirilmesi gerekir. Evet. Said bin Cübeyr ve Ebu Malik Gıfay Rahim-i diyorlar ki, yani onlarla oturma. Fakat onlarla oturma işin, işte böyle sudan mazeretlerle, ya işte gelemeyeceğim, edemeyeceğim, vaktim yok, böyle değil bilakis onların yaptığı işlerden memnun olmadığın için böyle bir tavırda olduğunun açıkça bildirilmesi gerekir diyorlar. Hayır siz bidatçısınız batıl konuşmalar içerisindesiniz siz hevaya dalmışsınız Allah'ın Resulü'nün sahbesinin yolundan başka bir yol tutmuşsunuz sünnetle olmayan işleri çıkarmışsınız bu yüzden benimle aranızda dağlar kadar engeller vardır ayrılık vardır diye bunun ishar edilmesi gerekir diyorlar ve 70. ayet Dinlerini bir oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatının aldatmış olduğu kimseleri bırak. Yani onları dert etme. Onlar kendilerine bir yol tutmuş. İşte ben bunlara tebliğ edeyim, davet edeyim. Böyle bir derde girişme sakın. Onunla hatırlat ki, Kur'an ile, hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarıyla utandırılmaz. O takdirde onun Allah'tan başka ne bir velisi vardır ne de şefaatçisi. Her türlü fidyeyi verse de kabul edilmez. İşte onlar kazanlıklar sebebiyle ayıpları ortaya çıkanlardır. İnkar ettikleri için onlara irinli bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. Mücadil Rahimullah dedi ki bu ayet tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak. Ayetinde olduğu gibi tehdit manasındadır. Mücadele 11. ayetinde işte tehdit burada da böyle. Yani dinlerini oyun ve eğlence edinenler bunları bana bırak. Yani bu tehdit manasındadır diyorum Mücaddemullah. İbn Abbas radıyallanma da diyor ki ayette geçen tubsel tubsele kelimesi ayıpların ortaya çıkmasıdır. Ublisu kelimesi de bütün ayıpları ortaya çıktı demektir. Kafa de dedi ki Tubsele kelimesi nefsin yakalanıp hafız Her türlü fidyeyi verse de kavli yeryüzü dolsunca altın getirse ondan kabul edilmez demektir. Bunlar işte dinlerini oyun ve eğlence edinenler hakkındaki tehditler. Ebu Rezil Mes'ud bin Malik dedi ki hamim kelimesi yaralarından akan irindir. Yani irinli su diye geçti ya içecekleri irinli bir sudur. Oradaki hamim kelimesi yaralarından Akan irinli su demektir, diyor. Evet, şu ayetle tamamlıyorum inşallah. 71. De ki, Allah'ın dışında bize bir yararı ve zararı olmayan şeyleri mi ibadet edelim? Yani müşriklere böyle de. Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın şarkın dolaştırdığı, arkadaşlarının bize geldiği doğru yola çağırdıkları kimse gibi Ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye mi döndürüleceğiz? De ki, muhakkak ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Biz de alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, ''Bu ayet ilahları ve onlara davet edenlerle Allah'a davet edenleri misal vermektedir. Tıpkı yolunu kaybetmiş bir kimseye, ''Ey falan oğlu filan bu yola gel.'' diye çağırmalar gibi, ''Arkadaşlar da onu, ey falan bu yola gel.'' diye çağırırlar. Eğer ilk çağıranlara uyarsa kendisini helake sürüklerler. Eğer doğru yola çağıranların davetine icabet ederse doğru yolu bulmuş olur. İlk davetçiler sahrada şeytanlar tarafından çağrılan kişiye benzer. Onlara icabet eden Allah'tan başka ilahlara ibadet etmenin doğru olduğunu düşünür ve sonunda pişmanlık içinde ölüm kendisini bulur. Kendisini doğru yoldan saptıranlar ise şeytanlardır onun ismi, babasının ve dedesinin ismiyle çağırınca, o da bunun doğru bir şey olduğunu zannederek ona uyar. Nihayet onu helake atarlar. Belki de yerler. Veya yeryüzünde ıssız bir yere atarlar da orada susuzluktan helak olur. İşte bu, Allah'tan başka ibadet edilen ilahlara icabet edenin örneğidir. Bunu Taberi ve İbn-i Ebi Atim Hasen bir isnatla rivayet ediyorlar. Yani e, burada iblisin davetinin hisleri kullanmak üzere kurulu olduğu uygulanıyor adeta. Yani delil üzere değil. Adam mesela çölde, sahrada ilk davet edenler bunu, cinler, şeytan adamı olan cinler, diyorlar ki, ey falan oğlu filan oğlu filan, yani böyle babasıyla, dedesiyle veya kabilesiyle, soyuyla yani kendisinin böyle gurur duyacağı, nefsinin haz bir şeyle davet edilince, nefsinin hazını verince adam buna tabi olur. Hak üzere değil yani. Bir delil üzere değil bu. Sadece hislerini destekleyen bir unsurla bu topluluğa uyar ve kendisinin putlara tapılan bu yolun hak olduğunu düşünmeye başlar. Ve sonra da ölüm geldiğinde artık pişman olur ama işten geçmiş olur. İşte dünya hayatında da hak ile batının mücadelesinde bu gibi şeyler var. Mesela bugün e, diğer cemaatlere bakın, fırkalara bakın. İşte bize gelin, bizde şu var, bu var. Dünyayı vaat ediyor. Yani e, hep güzel şeyler vaat ediyor. Biz de diyoruz ki, bu yola gelirsen şuna hazırlıklı ol. Bu yola gelirsen buna hazırlıklı ol. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sen gerçekten Allah'ın Resulünü seviyor musun? Eğer Allah'ın Resulünü seviyorsan, tepeden inen seller gibi üzerine çöreklenecek belalara hazır ol diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu yola geleceksen bak, şuna şuna hazırlıklı ol. Bizim davetimiz böyle bir davet. İşte biz dünya vaat etmiyoruz. Senin araban olur, evin olur, eşin olur, şunlar bunlar, çoluk çocuğun kalabalık olur, etrafın, çevren kalabalık olur. Böyle değil. Mahmutçular televizyon açmışlar yeni. Adamlar diyorlar ki, Emri Maruf ve Nehya'nın Münkeri tek yerine getiren topluluk biziz. Türkiye bu yüzden afetlere uğramıyor diyor. Şimdi onlar kendi nazarları açısından haklılar. Şimdi çünkü adamın bildiği bakıyor kardeşim sarık sünnetini kim yerine getirir? Biz diyor. İşte şal var, cüppe, İslami kıyafet, İslami yaşantı, ticaret do doğruluk, dürüstlük, e, elhak bunlar da var bu. Yani görünüşte hisleri destekleyen şeyler bunlar. İslam'ın güzelliğini gösterme kendi nazarları açısından. Adamlar kendi davalarına haklı. Velay ve beray kendileri uyguluyorlar. Gerçekten emrimar ve neyhan'ın münkeri adamlar yapıyor. Yani kendi itikatlarına göre yapıyorlar ama. Ama Mahmud Efendi Hazretleri diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Şimdi ee, bunlar böyle bir şeydeyken mensuplarına ne vaat ediyor Mesela bunların muhatabı olan bugün davete çıkacaklardı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Biz diyor para falan istemiyoruz Yani e, ağırlamak belki zor gelebilir. Böyle bir şey istemiyoruz. Diyor. Bizim paramızda var, şeyimizde var. Yani yiyeceğimiz de var diyor. Sıkıntı değil diyor. Siz sadece davet edin, biz davet edelim diyor. Adamlar bunu yapıyor şimdi. Bunu yaparken bakın, adamların oturmuş bir ticari sistemi var mı? Yani dünyalık nazarında oturmuş sistemleri var. Yani mamutçuların arasında bir işte fıskı fücur hayatından tövbe etti onların hayatına arasına girmek istese, yapacağı şey sadece başına bir sarık sarmak, sırtına bir cüppe çekmek, altına bir şal var. Neyle karşılaşacak bu dünya imtihanında? Şurada sıkıntı görür, işte bizle uğraşıyorlar, biz işte dükkanlara davete gittiğimizde e, tepeden bakıyorlar falan filan. Yani saraya gösterilen tepkiler, ne bileyim Kur'an eğitimine gösterilen tepkiler falan filan. Bunlardan bahsediyorlar. Bu adamlar bunun için çile çekiyorlar. Yani sünnet bildikleri, e, Kur'an'a hizmet bildikleri şeylerden dolayı çile çekiyorlar. Ama bu adamlar Aynı zamanda bid'atleri ihya eden kimseler, şirki ihya eden kimseler, rabıtayı insanlara teşvik eden kimseler, video, müzik, çünkü müziğe de artık, işte televizyon oldu ya, artık müzik de var bunların şeylerinde. Eskiden müzik yoktu mesela bunlarda. Tefi bile tartışırlardı eskiden. Şimdi e, ney de var, ork da var, hepsi var. İlahi çal yeter ki. Kur'an kıraati tegannili, yani öğrettikleri kuran Kerim, o biçim içerik, bomboş ruhları beslemeyen bir şey ama dünyada din namına, uydurulmuş bir din namına bunlar tatmin edecek bir şey. Deliller destekliyor mu? Vallahi kimse delil de sormuyor bunlara. Yani bunlar ayet, hadis bir şeyler söylüyorlar ama nedir, ne değildir belli değil. Mesela hocaları diyor ki, işte e, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardandır. Bu hadistir diyor. Bu hadis değildir. Yani kimse kaynak falan sormuyor zaten. Emin olun bu hoca dedikleri adama bu hadis hangi kaynakta geçiyor deseler sorutur kalır yani. Çünkü bu hadis değil. Ebu, Ebu Bekir'e dekkak diye Tebe i dönemlerinden bir zahidin sözü. Haksızlık karşısında suskun kalan dilsiz şeytandır diye öyle bir söz söylüyor. Yani söz doğru bir sözdür o ayrı mesele ama sen buna hadistir diyorsun. Delil yok bunlarda, yani delil sorsan ehl sünnete delil mi sorulur der, Abdullah Yolcu'nun mensuplarına söylediği gibi. Delil bidat deline sorulur, biz ehl sünnetiz. Adam böyle diyor şimdi. Delil bidat eline sorulur. Biz diyoruz ki sen bidat elisin zaten, o da diyor ki hayır sen bidat elisin. E delil nerede? E delil diyor, bak çıkmaza kendi kendilerine götürüyorlar. Delil bidat eline sorulur. Sünnet eline sorulmaz. Adamlar böyle bir e, kendi kendilerine bu işi çıkmaza sokmuşlar. Önlerini tıkamışlar. Ve dikkat edin. Yani söylemeye çalışacağım şey o. Bunlar mensuplarına sadece hislerini tatmin edecek şeyleri vaat ediyorlar. Desen ki ona kardeşim, Kur'an'ı ve sünnete uyarsan delille hareket edeceksin. Bilmeden amel yok. Boş sallama yok yani. Kuru kuruya bir amel yok. Amelin ihlaslı olduğu gibi Allah'a halis kılmak zorunda olduğun gibi bunun için şeytanla 70 sefer 80 sefer mücadele etmen gerektiği gibi Müslümanlarla hukukunda riayetkar olacaksın bu hukuku çiğnemeyeceksin Allah Azze ve Celle'nin hukukunu çiğnemeyeceksin Resul'un hukukunu çiğnemeyeceksin yaptığın iş sünnete göre olacak bütün bunları bir araya getireceksin ondan sonra da yani bunu yapmak bile başlı başına bir eziyete katlanmayı gerektiriyor. Mesela baş, en başında ilim öğrenmek için susmak gerekiyor. Belki senelerce susmak gerekiyor. Susmayan ilim öğrenemez. Ağzını tutmayan ilim öğrenemez. Adam burada öğrendiğini, burada işlediğini, şurada çıkıyor daha iki adım atmanın dışarıda pazarlamaya kalkıyor. Hayır. İlk önce bizim kendi hayatlarımıza hakim olacak bizim öğrendiklerimiz. Ki Allah Azze ve Celle bundan dolayı bereket hazır edecek, bize sabrı öğretecek, Sabredeceğiz, öğrenirken sabredeceğiz, ondan sonra bunu uygularken sabredeceğiz, etrafta uygularken sabredeceğiz. Her türlü şeyler söylenirken bize, ya siz yanlışsınız, doğrusu biziz, bak deliller böyle demeyeceksin. Sen bildiğini yapacaksın, yani ondan şaşmayacaksın. Eğer alıcı olduğunu hissettiğin anda gerçekten talip ise, bak bunun öğrenileceği yer burası diye adres göstereceksin. Bunun öğrenileceği yer Bukhari'dir. Bunun öğrenileceği yer Kur'an-ı Kerim'dir, Müslim'dir veya falanca hadis kitabıdır veya falanca mescittir Neyse artık Bunu öğrenileceği yer. Bu adresi göstereceksin. Emri maruf nehy-i münker yani iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak meselesinde biz insanlara dünya vaat etmiyoruz. Onlara hislerini besleyecek, nefislerinin haz alacağı şeyleri vaat etmiyoruz. Bilakis tam tersini vaat ediyoruz. Yalnız kalacaksın, haklı söyleyeceksin ve tokatlanacaksın. Devrileceksin, sana çelmeler atılacak. Hakkı söyleyeceksin, yaşayacaksın, yerde sürüneceksin. Yani sürüneceksin yani dünya hayatı, sen bunu Allah için feda edip de sanki seninmiş gibi Allah Azze ve Celle'den bunun karşısında cenneti talep edeceksin. Yani dünya hayatı böyle bir şey. Neye davet ettiğimizi bizim bilmemiz lazım. Burada i̇bn Abbas radyalanma ayette verilen misal açıklarken işte bu özelliğe vurgu yapıyor. Yani bunu cinler, şeytanlar, şeytanların adamları olan tayfaları bize gel bize gel diye çağırır. Ona ismiyle hitap kendisini şöyle koltukları kabarır bir şey zanneder. Mesela Yenice'de, İnegöl'de bizim e, bir seneden fazla bir süreyle işte ittiba Tevhidi, Şerh-ü Sünnet Ahmet bin Ambel'in Sünnet Esesleri Şehri, bunları yaptık. İşte bidatler usulü ilmi diye. Hep bu konuları işledik. Vela ve en etraflı bir şekilde işlendi. Sünnette bağlılık, bidatlerden uzak durma falan. Bunların hepsi işlendi. Hakkın dışında sapıklıktan başka bir şey olmadığı başlıklar halinde işlendi. Böyleyken bunları benimsemiş insanlar bu davetten dolayı bir mücadeleye girdiler. Girdiler ama karşılarında yıllardır aynı safta belki mücadele ettiklerini düşündükleri kimseler başta Bidat'i savunur bir pozisyonda çıktı. Ona da direndiler. Sonra Bidat'in önderi 30 senedir aramadığı bir adamı arıyor. E sen muazmuraya gidiyormuşsun, onu takılıyormuşsun. Adam bununla bir hazla geliyor. Diyor ki adam, işte onlar diyor camilere gitmiyorlarmış diyor. O zaman diyor bunlar camiye gidenleri tekfir ediyor diyor. Delil mi bu? Adam bunu ses kaydı yapmış, her tarafa dağıtıyor. Bak falan hoca e, böyle diyor. Yani deliller bunu söylerken bu adamlar bu tip şeyleri kullandılar. Yani hisleri kullandılar. Ve e, adımız çıktı ki işte tekfirci. Adam mesela iftira ediyor. Diyor ki: "Ebmaz diyor, imamların arkasında namaz kılmıyor ve kılanları da tekfir ediyor. İmamların arkasında namaz kılanları da tekfir ediyor. Böyle bir iftira yayılıyor. Adam birisi şeyleri de belli, de belli. Şahit de gösteriyor. Yani ben böyleymişim. Adam diyor ki, ya diyor ben şahidim. Ben Ebmaz'la beraber cuma namazlarını falan camide kılıyorum." Yani şikayet ettiği adam bunu söylüyor. Şahit olarak gösterdiği adamla karşılaştırıyoruz. Allah için şahitliğini yap diyorum. Yani benden böyle tekfire dair bu manada bir şey işittin mi? Yok vallahi tam tersi. Birakis tekfir etmişlerdi. Sen tekfire karşı çıktın. Ha adam işte vardır ne bileyim büyücülük yapıyormuş. E, onun arkasında illa namaz kılmak zorunda değilsin. Sen bunları söyledin de, diyor. Sonra bu iftirayı atan adamın e, Kim olduğu belli Bunun açık bir iftira olduğu ortaya çıkınca Meskur şahıs diyor ki Ben bilmem kaç senelik Tevhid ehli bildiğim Tevhid ehli kardeşimizi işte yalan söyledi diyemem diyor Yahu iftirası ortaya çıktı Yalan da basit bir mesele değil Müslümanları birbirine düşüren bir yalan Fırka haline getiren bir yalan Ben işte kaç senelik Tevhid ehli kardeşime yalan söyledi diyemem e kim yalan söyledi? Ben ve işte bana şahitlik eden kim varsa bunların hepsi yalan söyledi demek. Bu neden peki destekleniyor? Çünkü bu onu destekliyor, beni desteklemiyor. Yani tarafkirlik var bu işin içerisinde. Bunlar hislerle oyun oynamadır. Hakkın delilleri son zaman adama deniliyor ki Hocam işte sen dernekte ders yapıyorsun ya Dernekler bidat diyorlar diyor. Verilen cevap şu, sensin bidat. Sensin bidat diyor. Delil var mı? Yok. Ama o meclisteki herkes gülüyor. Ha ha ha Hoşlarına gidiyor çünkü. Güzel bir işte lafı girdino koydu. Sensin bidat demiş. Hisleri besliyor. O o çocuk orada güler rezil oldu onların nazarında. Bir daha da kimse böyle bir soru soramaz zaten. Cesaret demez. Niye? Böyle rezil olacaksın işte. Herkes sana gülecek. Sen dernek ver, bidat dediğin zaman adam sana diyecek ki hoca efendi, meclisin hakimi, sensin bidat diyecek. Oradaki herkes onu alkışlayacak. Soru sormanda önü kapandı. Bunun gibi davetlerde bulunur. Mücahit Allah da diyor ki, Fayda ve zarar vermeyen şeyden kasıt putlardır ayette bahsedilen. Yolunu kaybeden kişiyi arkadaşları yola davet eder. İşte bu durum hidayetten sonra sapan kişiye misal verilmiştir. Katade de şöyle diyor, Hidayet, alemlerin Rabbine teslim olmamız için bize emredilen Allah'ın hidayetidir. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına sapıklık ehliyle nasıl münakaşa edeceklerini öğretmiştir. Evet, Allah izin verirse e, bir başlık geliyormuş. Son kısa bir şey daha var, 72. ayet. Ayrıca namazı dosdoğru kılın ve ondan yani Allah'tan sakının. Yalnız onun huzuruna toplanacaksınız. Hasan el-Basri dedi ki, diğer ameller ancak farz namazların kılınmasıyla fayda verir. Yani kişi farz namazları, namaz kılmıyorsa yani, diğer amelleri fayda vermez. Zühri dedi ki, bu ayette farz kılmış olan beş vakit namazı vakitlerinde kılmak emredilmiştir, diyor. Allah izin verirse bir sonraki derste sura ile ilgili bölüm gelecek, 73. ayetle. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir husus var mı? Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha ve Allah